çok aziz öteki muhtemelen arkadaşlarım. Hepimiz şu gerçeği kabule mecbunuz ki bu alem insanlar için misafir halidir. Bina mirey her doğan ölecek, her gelen geçecek, ve her konan mutlaka göçecektir. Ve fakat bu gelişte insan hayatı manasız hikmetsiz gayetsiz bir hayat değildir. Böyle olmuş olsa insanların tavlaya bağlanılan güldüllerden farkı olmaması gerekir. Çünkü onlar tabiî bir sevk ile yaşar, ölür, toprak olur, misyana gömülür giderler. Aziz kardeşlerim, insan hayatı böyle değildir. Yaratılışı insanın ulvidir, ilahidir, Rabbani'dir, büyük hikmetler taşır. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, manasız hayat peşinde ömrünü öldürenlere, tembihen eyakse insan en yutrake süda, buyuruyor. İnsan zanneder mi ki başıboş bir mahluktur. Kat. Erbabın malumu istifamı inkaridir. Hak a böyle değil. Her nefesinden, her işinden, her adımından, her kelamından ve her amelinden Cenab-ı Hak Celle ve Ala huzurunda mesul kılınacak suale çekilecektir. Şahlar da böyle, hakanlar da böyle, kumandanlar da böyle, sultanlar da böyle. İstese de istemese de kabrinden kaldırılacak ve huzulu ilahiye getirilecektir. Ve netice itibariyle in hayran fe hayr. Eğer Hayatı boyunca hayırlı ameller işlemişse mükafatını görür. Eğer şerli ve kötü yollara gitmişse cezasını çekecektir. Nitekim diğer ayet kelimeleri "Ve men yamel mithale darlatin hayran yara, ve men yamel mithale darlatin şerran yara" diyor Cenab-ı Hak. Bir kimse zerre kadar hayır yapmışsa mükafatını görecektir. Çünkü Cenab-ı Hak vaat ediyor. İnna la نُضِيْغُ اَدْرَ مَا الْأَحْسَنَ عَمَلًا Dünyada güzel iş gören ve salih amel işleyenlerin ecir ve mükafatını katliyen zayi etmeliyiz. Öyle ki efendiler, karanlık odanızda, seccadenizin üzerinde, kimse yanınızda yok. Elinize tesbihinizi almışsınız. Estağfirullah, estağfirullah diyorsunuz. Zabıklarla tesbih tesbih ediliyor yarın huzuru ilahide birer birer çıkacak. Evet. ''Kirâmen kâtidîne yâlemûne mâ tef'alûn'' Ey başıboşlar ve ey kafiller ve ey gerçek dışına düşenler ve ey Allah'ın emir ve hikmetlerine ters hareket edenler biliniz ki yaptıklarınız boşa gitmiyor. İlahi maniple ile Rabbani zabıt melekleri ve vazifeller tarafından Cenab-ı Hakk'ın kudret şeridine kaydediliyor ve bir gün huzuru ilahiyde Cenab-ı Hak'te levale hazretlerine arz edilecektir. Aziz kardeşlerim mantığınıza hitap ediyorum. Fani dünya hayatında birkaç yüz kişinin içerisinde bile bir kimsenin senelik notu fırladığı olsa, mesela çalışan bir talebe karnesini aldığı zaman sınıfı pekiyiyle geçmiştir. Elinde karnesini herkese gösteriyor. Bakınız diyor. Ben çalıştım, öğretmenim veya idarem veya okulum, benim hakkımı layıkı ve çile vermiş diyor, herkese karnesini gösteriyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala bu manayı Kur'an-ı Kerim'de aynen müminlere de i ibret olarak seriyor. Yevmeyizin lâ takfâ minkun kâfiye. Fe emmâ men u'tiye kitâbehu bi yemînihî, fe yekûlûhâ'u mukra'û kitâbiye. İnni zanentu enni mülâk'il <gülüyor> ve <gülüyor> dünyada iken Resulullah'ın davetine icabet edenler kulağını Kerim'in kelimat ve ayatına kulak verenler vaazu nasihatlerde ulema ve ustalar önünde bize gelenler gerçek ve hakikat olan sözleri gönlüne indirip amel sahasına getirmek suretiyle tatbik edenler kıyamet gününde hiçbir ameli iyi veya kötü bilsinler ki Gizli kalmayacaktır. Açıkça arz olmayacaktır. Efendimlar, Cenab-ı Hak şunu da işaret ediyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Bir kimsenin ki kitabı sağ tarafından sağ eline verilmiştir. فَيَقُولُهَا اُنُّقْرَوُوا كِتَابِيَ Sağ eline, sağ amellerinin ve sağlam sabıtlarını alınca, verilince açıkça okuyor ve etrafındakilere Okuyunuz, bakınız, Cenab-ı Hak Ala Hazretleri nasıl lütfetmiş diyor, nasıl? Göl kenarında bir defa Allah demiştim, defterimde o da var. Çöl ortasında iki rekat namaz kılmıştım, defterimde o da var. Kimsenin olmadığı bir yerde bir fakire bir lira sadaka vermiştim, defterimde o da var diyor. Ramazanda oruç tutmuştum Mevla, onu da kaydetmiş. Hatta kardeşlerimin yüzüne tebessüm ettiğimi bile Mevla boşa getirmemiş diyor. Efendiler, kardeşlerimin yüzüne tebessüm ettiğimi bile cenabı ı Hak zabıtlara geçirmişler. Çünkü İslam peyamberinin Ebu Zeril Gıfari'ye şöyle bir tavsiyesi var. Ya Ebu Azer, la tahkiranne minel marufi şey'en velev emtelkâ ehâke bi veçim talih. Ya Ebu Azer, maruf olan, iyi olan, güzel olan, Allah ve Resulünün yapın dediği şeylerin en küçüğünü dahi yapınız kazancınız olacaktır. En küçüğü kaydediyor Peygamber <gülüyor> Efendimiz وَلَوْ اَمْتَلْقَا اَحَاكَ بِي بَكِنْ Bir kardeşinle karşılaştığın zaman tebessümle latif olarak hitap etmek dahi İslam'ın emridir. Bunu dahi boşa vermeyin. Abuz çehreli, çatık kaşlı, kötü tabiatlı, kalp kıran, fena amelli bir insan ebediyen olmayınız diyor. Feler mukaddim olarak bunları arz ediyorum. Yani kıyamet gününde Dünyada güzel amel işleyenler mükafatını görecek ve çirkin hareket erbabı da mutlaka nedamet edeceklerdir. Onu da Cenab-ı Hak ayrıca Suretül böyle işaret ediyor. Eseniyübillah. Yuzdu'l kitabu fatara'l muzminena müsbikina bimma fihi ve yekuluna ya leylatena ma li hadzal kitabi la yugadiru sayratan ve la illa varakasını alınca zalim hainler, gafiller, cahiller, mütecasirler, hak düşmanları, gerçeklerin aleyhinde olanlar ve dünyada sefahat, kumar, zina, içki, emsali kötülükleri irtikap ederek bir ömrü sahi edenler ellerine zavut ve rakası olan amen aldıkları zaman hasretle dizlerini dövecekler. Hasretle dizlerini dövecekler. Ağustos böceğinin bir yaz carlık, curluk edip de tufanlar ve kışlar geldiği zaman sokakta kaldığı ve aç giderek gittiği gibi dünyada sokak ortalarında çığlık koparanlar, veya kaldırımlarında kibirle gezenler, ehli hakkın arkasından tahkir ederek gülenler, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ahkamın eşiğine işleyenler, müminlerin minber ve mihraplarını pislemek isteyenler, gerçeğin davetlerine kulak tıkayıp duymamak arzu edenler, o gün amel defterlerine aldıkları zaman ya veyle kanan Ali, "Hadi Kitabı, ne aciz kitapdır? Ne aciz zavut varak sivila? "La yuğadıru sayratan, vela kebiratan illa aksaha. Ne küçük bir fazile bırakılmış, ne de en küçük bir rezilat ihmal edilmiş. Hepsi birer birer geçmiştir zavut varaklarına. Efendiler, görüyoruz ki, görüyoruz ki, bu dünyanın arkasında bir alim vardı ve o alimde insanlar hiç olmazsa iki kısma ayrılacaklar. Biri gülenler ve mükafat görenler, diğeri çığlıkla teryat toparıp cehennemin gayyalarına baş aşağı yuvarlananlar. Şimdi kardeşlerime soruyorum. Siz gülmek istemez misiniz? Siz kurtulmak istemez misiniz? Siz yüce yaratıcınızın vaatlerine nail olup cennetlerine girip cemalini ermek istemez misiniz? Efendim bizim bu hitabımız cemaatımızadır. Dışarıda kalıp gerçeklere sadece yılışan ve tebessüm edip geçen kulak tıkayanlara demiyoruz biz. Allah'a gönül verenlere söylüyoruz ki siz ebedi kurtuluşun meşesiyle çırpınan gerçek müminler değil misiniz? Elbette bu. Aklımız var, izanımız var, mantığımız var, imanımız var, düşüncemiz var, şuburumuz var, tefekkürümüz var, tezekkürümüz var ve teemmülümüz var. Bu aleme girişin manası olduğuna inanmıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah'u zücelal hayatı ve ölümü halk ederek insanları yokluktan sahayı vücuda getirmiştir ki hanginiz daha güzel amel işleyip cennet ve cemale layık olacak ve hanginiz gafil olmak suretiyle ebedi kusurağına gömlecek. Bunlar ben şu birkaç dakika burada Münafıklar ve muhtefler ve kafirler için saadet değil mi Sadece saadet isteyenlerin yolunu tarif edeceğim inşallah allah Teala. Yani başka bir tabirle cennete yol nereden geçer? Ebedi kurtuluşun manevi trafiği nasıldır? Dünyanın trafiği var ya Şimdi kalktığımız yerden buraya gelinceye kadar birçok yol kavşaklarından geçtik ve levhalara dikkat ettik. Bilmediğimiz zamanda sorduk. Manevi alemin yolculuğu da böyle efendiler. Peygamberlerin gelişi bunun için, kitapların inişi bunun için, mürşitlerin irşadı bunun için, vaazların nasihati bunun için, Kutbu okuyan hatif kardeşlerimizin ümmeti Muhammed'e devamlı tevkil ve talimleri yolunu şaşırmadan, trafiği perişan etmeden, sağa sola çarpıp şarampola yuvarlanmadan Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin rızasına erebilmek, gülerek ölebilmek, cennetine girebilmek ve cemalini görebilmekdir. Acaba bu yol nereden geçer? Beraber bakalım Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e. Söz bir müellifin sözü değil. Bir musannifin, bir eser sahibinin sözü değil. Hatta bir profesörün, bir ordinaryüsün sözü değil. Söz ve kelam Allah kelamıdır. Kainatın en yüce yaratıcısı olan Mevlamız'ın kelamıdır. Efendimler şunu düşününüz. İnsanı yaratan Allah'tır. Öyleyse onun saadetini en iyi bilen de Bir motorun projesini kim çizmişse, motorun muhidi kimse, onun kaç numara yağ yapacağını, kaç kilomede sekam kilometrede sekman değiştireceğini ve ne zaman revizyona gireceğini ve kaç kilometreye mütehamil olacağını şu atının ne olacağını ancak en iyi şekliyle o motoru icat eden bir, bir motor fabrikalarında çalışıyor. Vasa kullanıyorsunuz ve bunu biliyorsunuz. Şu halde benim hikmetimi ve tayemi ağzı viski kokan insan bilemez. Benim hayattaki saadetimi midesi şarap dolu papaz tespit edemez. Ve yine benim saadete giden yolumu gafiller, zaniler, fuhsiyatla meşgul, ağzı küfür dolu insanlar tespit edemez. Elbette senin de benim de saadete giden yol ve tarikımı yaratanımız Allah tespit edecektir. Öyleyse beraberlikle Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz muhtemel Acaba cennetler ve nimetlere yol nereden geçer? Ve bir de, ve bir de şunu tespit edeyim ki Mü'min ulvi gayelerin peşindedir. Aramızda solucence şür, sürünen bazı hainler vardır ki bunlar ahiret saadetine talit dediğilerdir. Biz geberdiğimiz zaman üzerimize su yerine şarap dökün, kabir yerine çukura ve küllükle atın cesedimizi geçin. Sonrasına inanmıyoruz diyorlar. Efendim biz böyleleriyle ilgilenecek, onlar için cümle ve kelime ve kelam saklayacak değiliz. Biz gerçekten ruh taşıyan iman taşıyan, aşk taşıyan, ahirete inanan, arşa gönül veren, Hazreti Muhammed'e evet diyen, Kur'an davetlerini vecdile dinleyen insanlarla hızlı hal ediyoruz. Binaenaleyh hep beraberlikte kelamullah'a kulak verelim. Cennete giden yol hangi amel ve hallerden geçiyor? Estağfirullah. billah. <gülüyor> <gülüyor> Ellezîne yufûne bi ve lâ yenkulûnel mîtâ Akıl sahipleri İdrak sahipleri, hidayet sahipleri, tevfika mazhar olanlar, ebedi kurtuluşa namzik olanlar o kimselerdir ki yufune bi ahdillahi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Ve la yenkulûnel Cenab-ı Hakk'a verdikleri vaadi ve taahhüdü bozmazlar. Efendim, üç yaşımdayken bana öğretilmişti, size de mutlaka bazı hocalarınız talim ve tevkin etmiştir. İnsanoğlunun Allah'ına karşı bir ahdi vardır, ezeli olarak. Ona alemi ervah diyoruz, ona bezmi eles diyoruz. Cenab-ı Hak orada bütün kullarından rububiyet ve vahdaniyetini itiraf ve tasdik için ahir almıştır. Bu aleme gelmeden evvel. Ve bu aleme bizi imtihan için getirmiştir. Yani dünya darul imtihandır. Bakalım, sözlerimizde sadık olacak mıyız? Ahdimizde duracak mıyız? ahidlerimizi yerimize getirecek miyiz yerine nedir o ahit Allah'tan gayriye mabud dememek tamam mı var olduğumuz müddetle bir mabudun önünde eğilmemek ne kula ne kula ne puta bel kırmamak baş kesmemek elimizi açtığımız zaman kainatın en yüce halikine ancak Yarabbi deyip defterimizi dökmek, yükümüzü kapının kapısının eşiğine yıkmaktır. Yani bir arşa inanmak ve bir peygamberin yolunda olmak ve bir kitabın getirdiği nizama gönül vermek ve bir mihrabın bölgesinde toplanmak. Efendim. Bir gayenin peşinde koskoca bir ömrü gülistan haline getirmek suretiyle Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin rızasından gayri yolda dönüp dolaşmamak. Efendim Cenabe Kur'an-ı Kerim'in de müteaddit ayet-i ilahiyesinde "La ilaha illallah ve la tüşriku bihi şey'en" emir veriyor. Allah'a ibadet edin ondan gayrinin önünde secdeye ve dizə gelmeyin diyor. Hep Allah'a ibadet edin. Diğer ayet-i kerimede "Vaqarru <gülüyor> buke elle ta'budu illa yah ve bil valideyn ihsana" Rabb'ing istiyor ki ya Muhammed ancak ona ibadet edesin ve ondan gayri bir kimseyi ibadette ona şerif ve ortak etmiyorsun. Fakat diğer ayet kelimesi: "Kımin kana yarju lıqa Rabbihı, falıam alamalı salih ve la yüşlik bi ibadet Rabbihı ahada. Kim Rabbısının lıkasını istiyorsa, kim Allahına kavuşman istiyorsa, kim saadetlere talib ise." Kim ebedi kurtuluşun meşhesiyle, gülerek ölmek istiyorsa, evvela فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا salih, Salih amel işlesin. Sonra وَلَا يُشْرِكْ ibadeti رَبِّهِ اَحَدًا Rabbısına ibadet ve kimseyi ortak kılmasın. Mekke müşrikleri putların önüne varıyorlardı, dert döküyorlardı. Fayda hasıl olmadı. Nembudun kavmi putların önüne vardılar, dertlerini döktüler, fayda hasıl olmadı. Firavun'un kavmi önünde dize geldiler, secde ettiler ama Kızıl Deniz'de kahrolup gittiler, fayda hasıl olmadı. Kavmi Hud, Hû, aleyhisselamın kavmi putlara tapıyorlardı, büyük bir rüzgar kendilerini kahretti gitti, bir tanesinin putları kurtaramadı. Salih aleyhisselamın kavmi büyük bir sayha ile kahroldu, putları kendilerini kurtaramadılar. Luh Aleyhisselam'ın kavmi sefahat ve fuhuş ve fuhutların önünde ömür geçirdiler. Netice itibariyle Cenab-ı Hak tepelerine taş yağdırma suretiyle kahretti. Bir tanesi dahi kurtulamadı. Dünyanın var olduğu müddette bütün kavimler ısyanlarının cezalarını çekmişlerdir ve çekerken de fuhutlarına imdadın ve yetişin demişlerdi. Fakat öpenler hiçbir fuh ve hiçbir fuhla fani onları kurtaramamışlar. Onun için büyüklerden bir zahı evladına dua edip nasihat ederken, vasiyet ederken öyle diyor. Sakın içini kula açma. Derdini faniye dökme. Hacetini senin gibi insanlardan isteme. Zira onlar da acizdir. Onlar da muhtaçtır. Onlar da himmete ihtiyaçları vardır. Öleceklerdir. Ve çürüyeceklerdir. Toprağa gömülüp hisyana karışıp gideceklerdir diyor. Öyleyse aziz kardeşlerim derdimizi kainatın yüce halıkına arz edip Mevlamızın imdadı ve tevfikinden yardım isteyeceğiz ve gerçekten bu yönde samimi olacağız. Cenab-ı Hak ve Hazretleri dünyada da ahirette de kendisine tevekkül eden ve teslim olan Rabbisinin vahdaniyetini itiraf edenlere sureti katliyede kötü gün göstermeyecektir. Hocam biz niçin kötü gün görüyoruz? Neden yerine göre sürülüyoruz ve neden zahmetler çekiyoruz? Aziz kardeşlerim, izzeti maddede, izzeti fanilerde, izzetini, izzeti parada ve puğdada, puğdada talep ettiğimiz Yoksa, ecdadımızın asaletiyle gerçekten Allah'ımıza tevekkül ve teslim olsaydı o zaman saltanatımızı biliyorsunuz efendim. Konferanslarında ve konuşmalarında devamlı söylüyorum, şeriatla amel eden, vahdaniyeti hakkı itiraf eden, Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabulle önünde secdeye gelen ve vekdile bir ömür boyu Allah diyen ve tevhidin ışığıyla gönlü aydınlanan ecdadımız hudutların bir bir tarafı Viyana kapılarında, bir tarafı Bağdat kalalarında, bir tarafı Moskova surlarında ve bir tarafı Yemen ve Sana'a köllerinde ve bir tarafı Trabülükarp ve okyanuslara varıncaya kadar Endülüs İslam devletinde tutacak olursanız Dünyanın hemen hemen üç aslında oturmuş bu aslan bir İslam imparatorluğu. Neden sonradan zillete düşmüşüz? Almanya'daki bir kardeşimin latife ettiği gibi hocam diyor ecdadımız buralarda kılıç sallanmış şimdi biz süpürge sallıyoruz diyor. Bizim cezamız. Bizim cezamız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde açıkça ifade ediyordu. El dedîne yettefîdûn el kâfirîn evliyâen min dûni'l mü'minîn. Eytteğûn 'indehû'l İzzet elillahi Onlar ki kâfirlere abanırlar, murtetlere eğilirler ve el açarlar. Onlar ki kardan keramet beklerler. Orada izzet mi bulacaklardır? Hayır, hakaret görecekler. Çünkü inn al-İzzet elillahi cemiyah. İzzetin tabiyeti o Allah'ın mesnedidir. Şu halde, gençler, delikanlı kardeşlerim, gözünüz görürken eliniz tutarken, kalbimizin rakasesi, sapasağlam çalışıp ayağımız bizi istediğimiz yola ve istediğimiz yöne götürürken Cenab-ı Hak Celle ve Vâla Hazretlerine dönüp gerçek izzetimizi İslam'da bulmaya çalışacağız. İslam'ın dışında sadece zillet vardır, sadece sefalet vardır, sadece hakaret vardır, sadece sünmet vardır, sadece küfanın işinde perişan ehdadımızın gerçek izzetini tevhidin şahlanışında bulacağız. İslam'ın büyük eşesinde göreceğiz. Aziz kardeşlerim, buna bir misal hazırlayayım size bakınız. Gerçek tevhidin, gerçek İslam'ın, gerçek Rabb'ımıza sarlışın ve tevekkülün, insan insanoğuna temin ettiği büyük izzeti Hazreti Ömer'in bir haliyle arz edeyim. Daha güzel anlaşılacak bakınız. Hazreti Ömer bu seferinde Şam'a olur. Kalesi'nin devesi Şam'a yaklaşırken ölüyor. Omar diyor ki benim deveme bir saat sen bineceksin, bir saat ben bineceğim. Efendimler, Emirul Mü'min'in Halife-i Rûi-i Zemin'in Kılıncının tağıtısından Roma'daki papazların gözü kamaşan İran ve Tura'nın büyük Fatih'in Hazreti Omar. Cenab-ı Peygamberin لَوْكَانَ بَعْدِيُنْ نَبِيُّنْ لَكَانَ وَمَرُوا اِلْخَطَّىٰ Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu diye tepcil büyük insan, Evet kölesine sen bineceksin diyor. Bir saat o biniyor, bir saat sonra o iniyor, kendisi biniyor. Şam'a tam girileceği sırada, karşıya gelmiş bütün askeriyle mülki erken, bütün halk, on binlerce insan, halifelerini, emirlerini, sultanlarını, Ömerlerini, Allah dostunu, peygamberin yaverini ve büyük halifesini bekliyorlar, görecekler iştiyatla. Fakat manzara şu efendiler, köle derenin üzerinden Hazreti Ömer yayar geliyor. Tam varacakları yerde ufak bir dere var, yağmur yağmıştır. Hazreti Ömer ayağından nalini, ayakkabısını çıkarıyor, bir elini alıyor, eteğinde bir eliyle hafif kaldırmak suretiyle, yağmaya dereden o diğer tarafa geçiyor. Şam ordusu kumandanı Ebu Ubey'den. Yatıyı kadar geliyor? misafaha ediyor ve Hazreti Ömer'e böyle diyor. Ya Emirul Müminin! Bak bütün askeri ve mülki erkanı istikbara geldi. Bütün nasla karşı çıktılar. Ne olurdu devenin yerinde, kölenin yerinde, devede olsaydınız da köle yürüyseydü daha iyi olmaz mıydı manzara bakımından diyor. İzzeti imanda bulan insan, İzzeti İslam'da bulan insan, İzzeti Kur'an'da bulan insan, İzzeti Resûlullah'ın yolunda olan insan, İzzeti Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin tezvikiyle şahlanışla olan insan ne? Ömer, Ebu Ubeyde cerrahın bu sözünü işitince şiddetle buyuruyorlar ki Ya Ebu Ubeyde, eğer Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde emîn ve hâdihi ümmet, Ebu Ubeyde bu ümmetin emînidir diye, hem temisi aşire-i mübeşşer cennetle tefşi edilmiş, müjdelenmiş on insanlar biridir. Eğer Peygamber Efendimizin iltifatı senin için taksiz edilmiş olmasaydı vallahi göz kemiklerini kırardır. Biz, küfrün ve şirkin ve hutların zilletiyle solucanlar gibi yerde sürülürken, gülüz bir halde koskocaki post ömrü hedef ederken, İslam'ın izzetiyle aziz olup, başı akşa değer insanlar haline geldik. Biz, Na'leyin giymekle, eteğimizi bırakmakla ve devel üstünde olmakla herhangi bir şeyin kazanılacağına inanmıyoruz diyor Hazreti Ömer. Ve şöyle eliyle itiyor, kanka doğru yürüyor. Aziz kardeşlerim, yakanın kolasında izzet arayanlara, yani muhalif olduğundan değil de latife ediyorum. Pantolonun ütüsünde izzet arayanlara, her sabah bir başka kınalak değiştirip de kendisine renk vermek isteyenlere, ayak cazırtısıyla veya öpçe takırtısıyla insan olacağını zannedenlere ve hatta ehliyet ve fazileti olmadan etiketle, olur olmaz dünya forması ve sırmasıyla mağrur gezenlere seslenmek istiyoruz. Hazreti Ömer gibi olun. Gerçek izzet imandadır. Gerçek izzet Kur'an'dadır. Gerçek izzet tevhittedir. Ger gerçek izzet yönelmektedir. Gerçek izzet hakkıdır hatta efendiler gerçek hurriyet hakka boyun eğmek değil onun için bir mütefekkirimiz ben bu değil esirim diyor bir mütefekkirimiz öyle diyor hurriyeti tarif ederken gerçek hurriyet hakka esaretdir Allah'a itaattir İslam'a bağlılıktır ahkamı Kur'an'a gönül vermektir onun için ben başıboş hurriyet İslam'la kayıtlı esirim diyor Sayın kardeşlerim, niçin namaz kılmıyorsun denilen bazı kişilere? Ben diyor şerefli alnımı tozlu seccadelere koyamam diyor. Hurum ben diyor. Parklarda, bahçelerde açıklar zina eden bir kimseye niçin? namazdan utanmıyorsun, hayal etmiyorsun diye sorulduğu zaman efendim benim hürriyetime kimse dokunamaz diyor. Halbuki ise ilim ve muhalefet dairesinde hürriyetin hududu vardır. Benim hürriyetim kardeşimin hürriyetinin hududuna onun hürriyeti o bir kardeşinin hududuna kıladır. Bunu tecavüz etti mi ve hürriyeti kayıtsız hürriyet olarak anladı mı buna eşeklerin hürriyeti denilir. Onun aslında da diğerinin tarlasında da başkasının yaylasında da yer bulduğunu yuvarlanır ve otlar. Evet. Böyle kayıtsız hürriyete eşeklerin hürriyeti denilir. Gerçekten insan hürriyeti insani kayıtlarla kayıttır başkasının iffetine bakamazsın, başkasının duvarından içeriye göz atamazsın, başkasının sırrını kapısına kulak verip dinleyemezsin, başkasının aile ve kızının elinden tutamazsın, başkasının servetine ve tarlasına tecavüz edemezsin ve başkasının haysiyet olduğunu geçemezsin. Gerçek huvriyet, hakka tebe'iyyet ve tevhide tabi olmaktadır. Efendimler, onun için, onun için Firkay-i Şerif Camii'nin namı hakiki cennet aminin kutluğunun zaman sol tarafta büyük bir levha var. Hadis-i Kutsi yazılmış levhada 4 fıkralı, dört satırlı bir levha. Hadis-i satırının birinde öyle diyor. inni izze ve inni izze tar. fi Biz izzeti Mevlamız buyuruyor bunu. Biz izzeti, İzzeti tevhidde koyduk, biz izzeti İslam'da koyduk, biz izzeti taakta koyduk, biz izzeti zatımıza gönül vermek, aşk ve ihlasla koyduk, İnsanlar ise Ümera kapısında makam ve servette ararlar, nasıl bulurlar diyorlar. Efendiler, cennete giden yolda saadetin ilk temelini böylece öğrenmiş oluyoruz. Tevhid, muhtaniyeti hakkı itiraf ve bil Allah'a kulluk. Tamam. Dağlar gibi belalar, semalar gibi çileler yuvarlanıp da üzerimize gelse, de yine biz Allah diyoruz, Mevla'nın gayriye inanmıyorlardır. Söylediği, söylediği bir neşidesi var efendiler, bir kasidesi var. Öyle diyor bakınız. Hem kabeyi tavaf ediyor, hem de bu sözleri söylüyor ve terönlüme diyor. Şakır şakır göz yaşlarıyla tavaf mahallini ıslatıyor ve şöyle diyordu. Hecen türlü halka turlan fihe vakia. Efendiler dikkat Hecen türlü halka turlan ve وَاَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَوَاكَ وَلَاَلْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّئِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُعَادُ ila سِوَاكَ Allah'ım, çoluğu, çocuğu, bütün mahlukatı senin yolunda feda Ve senin muhabbetin derdine düştüm. Sen sevgin de benim her parçamı bir dağ başında bıraksan, yine başka bir kapı ve eşiğe eğilmem Rabbim diyor. Mevlana'nın sözünü arzetmiştim kardeşlerime, öyle diyordu. ''Telhter ez firkatı tuhiçnist bi fenahet gayr piça piçnist'' Rabbim senin dergahından gayriye yönelmek, kör düğümü olmak, zatından ve zevkinden ve imanın ve tevhidinden ayrılmak kahrolmaktır. iki cihanda bundan acı bir şey yok diyor. İbrahim ibn i her parçam bir dağ başında kalsa, tevhid ve imandan ayrılmayacağım dedikten sonra uzun uzun niyaz ve dualar ve şuraya geliyor efendiler böyle diyor bakınız ve in yepyeni mühaymin lukat asa kah flemyes türlü <gülüyor> her ne kadar bu ibadetin sağa karşı günah işlemişse de senden gayriinin önünde eğilmedi senden başka bir faniye el atmadı ve bir başka putun önünde seyde etmedi ve etmeyecektir Allahum diyor efendiler Cennete giden yolcuların ilk mühim vasfı bu, Allah'tan gayrinin önünde eğilmemek. Koca Akif ne diyordu sefa altında? Koca Akif ne diyordu sefa ''Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez koyunum.'' diyor. Yani yaşadığım müddetle benim bir varlığın önünde eğilir Allah'tır alnım bir mevcudu önümde gelir. Allah'tır. Kalbim bir kimseye karşı kapılarını açar. Allah sevgisidir Tevhid Tevhidi hakiki sübhanidir. Bunun dışında öyle diyor, diyor. diyor. Dolduğundan belidir belidir. Aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altum diyor. Yani menfaat karşılığı boyun verecek bir insan olmadığı gibi hayat karşılığı Yaşama karşılığı da hürriyetimi ve istiklalimi verecek bir insan değilim ben diyor. Böyle olunca efendiler, gerçek izzet ve şerefi tevhidle arayacağız. Sözü fazla uzakmıyorum. Evet, ikincisi, ikincisi Cenab-ı Hak buyuruyorlar. وَالَّذ۪ينَ يَسَلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُوْسَلْ Tevhidden sonra, inançtan sonra, aşktan sonra, şehadet kurguleleriyle Mevla'ya inandikten sonra bir kişi ne yapmalı? Hayatı boyunca Cenabı Hakk'ın ''Yapınız'' dediği bütün emirlerini yerine getirir Velhafendi. Bütün emirlerini. Hayatımız boyunca Cenabı ı Hak neyi emir verdiyse, ''Rasûl'ümü seviniz'' diyor, ''seveceğiz'' ''Ku'anıma tabi olunuz'' diyor, tabi olacağız. ''Va'tasımu bihabdillahi cemiyan velâ tatarraku'' ''Ey kokmayan ipe, şaşmayan yola sarılmak isteyenler'' Kur'an'ın tarikına fil dişi caddesine girmez diye emir buyuruyor. Emre itibar edeceğiz. Tabi olacağız. Efendiler bu meyanla Cenab-ı Hak Cenab-ı Aleyh Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden de iştenab edip uzak kalacak. Gençler. <gülüyor> biraz öne gelelim. <gülüyor> Kırdı bütün işleri ve amelleri yapmak ...saadete vesile olmakla beraber cennete girmek isteyen, saadete nail olmak isteyen, Allah'ın lütuflarına masal olmak isteyen kişiler... ...Rabbimizin mennettiği şeylerden de uzak kalacak. Mesela, içki haramdır. İçmeyecek. Peygamber Efendimiz, ümmül kabâistir, ümmül rezaildir diyor. Yani bütün kötülüklerin mayasıdır anasıdır diyor. Onun için içki içmeyiniz diyor. Kur'an-ı Kerim, şeytanın amellerinden bir ameldir. فَاَجْتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُ Ayetiyle, ''İçtinaf uzak kalınız ki felah bulasınız.'' diyor. Hadis-i Şerif, kıyamet gününde içki içerek geberenler putperestlerle beraber huzurullaha geleceklerdir diyor. Peygamberi Zişan Efendimiz, İçki içerek tövbe etmeden geberenler, huzurullaha putperestlerle beraber gelecektir." diyor. Ve yine Abdullah ibni Mes'ud Hazretleri, bir kimse sarhoş olarak içkiye tövbe etmeden ölürse, sonradan kabrini açınız, eğer yüzü kıbleden döndürülmemişse, Abdullah ibni Mes'ud olduğumu inkar edelim diyor. Yani günahın büyüklüğüne işarettir aziz kardeşlerim. Böyle olunca, İnsan, Cenab-ı Hakk'ın men içkiden azami derecede uzak kalmalı değil. Bir de, Mervamız Kur'an-ı Kerim'de, hani gerçek mümin Rabbusuna asi olmaz ki cennete girsin demiştik ya. وَلَا zina الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتْ وَسَاءَ سَبِيلًا Zinaya yaklaşmayınız, o çok fahiş ve en kötü bir harekettir ve fena bir yolu. Böyle olunca, kişi nur yumağı yavrusu, pırıl pırıl ailesi, ve kendisine nikahla bağlı olduğu çoluk çocuğuyla bir ömür geçirmeli. 70 itin artığıyla, fuhşiyat ve sefahatla ömür öldüren, Almanya'da garip bir haliyle kazandığı paraları çarçur edip israf eden, Mevla muhafaza bursun, küffariyle beraber zina ve kuhuşlara iştirah eden kardeşlerimizin, temin ederim ki sonu husran bırakan. Dün bir kardeşimizin dediği gibi, ''Hocam Almanya'da her çalışanı para kazanır ve artırır zannetmeyin diyor. Eğer itki alemlerine düşmüşse, eğer puğuş alemlerine aldanmışsa, eğer sefahat ve kumar alemlerine yönelmişse, eğer kötülüklere nefsini kaptırmış ise, açtır, sürünmektedir, memleketi de eni boş olarak dönecektir. Madem ki ailemizi orada dur bırakmışız, madem ki yavrularımızı babasız terk etmişiz veya buraya getirmişiz, Küffarın içerisinde çoluk çocuğumuz, devamlı ve yakınlarını ve cebbet vatanının buram buram kokan ovalarını ve çiçeklerini ve güllerini ve gül bahçelerini arzu ediyor. Mahrumiyetle garip diye katlanıyorsunuz. Binaenaleyh, içkiye tövbe etmeli, putperestlerin günahına yakındır diyor fahri kainat. Zinaya tövbe etmeli, nesli kahredeceği için, nesli kahredeceği için. Gençler, gazeteler yazmıştır bir zamanlar. 30-40 bin, bin kadar piç Almanya'da ortadadır, muallaktadır. Türk hükümeti bunu kabul etmediğine göre Alman hükümeti de kabul etmez ve tescih etmezse sonu ne olur diye mühim bir problemidir Mühim bir meseleydi bu. Türk kadından olan piçler, Alman kadından Türk erkeklerinden olan piçlerin yekûnu on binlerin üzerindedir. Böyle olunca bu cinayeti işleyenler bizim kardeşlerimizdir. Bu kabahatı işleyenler bizim hemşehrilerimizdir. Bu felakete durçar olanlar, Türkiye'den kazanacağım diye gelenlerdir. Efendiler, bir vakayı, bir hadiseyi, bir gerçe yardı size. Kocasına kızan on binlerce kadın, memleketini ve ailesini terk edip almaya çalışacağım diye gelmektedir. Kocasına kızıyor, yavrularını yekim ediyor, çocukların arkasından ağlatmak suretiyle buralara para kazanacağım diye geliyor. Bu tiplerin iffet namusuyla kalacağına, kalacağına bilmem hangi sattı böyle olunca Meselelerimiz ciddi, hakikaten yolumuz tikellerle dolu. Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak emrettiği şeylerin ışığında pırıl pırıl bir ve melek bir hâle ömür geçirmeyi muhadder olsun inşallah. Amin. Efendiler, ezanımız okunduğuna göre sabrımızı tüketmeyin. Okunmadın mı? Okunmadın içilmeyecek, zina edilmeyecek haramdır efendimler kumar oynanılmayacak. Ya eyhallen ki amenu inmel hamr burdan sonra gene bak vel meysiru kumar da haramdır diye buyuruyorlar. Kumar da haramdır, medamuzu seysin. Ve bu mana ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, bir kimse elini kumara uzatınca domuz kanına bulanmışın aynıdır diye buyuruyorlar. Domuz kanına bulanmışın aynıdır. Avrupa'daki durumlara vakıf değilim. Fakat Türkiye'de kumar masaları başında ailesinin nikahını ve iffetini verenler var. Bu. Bakınız vallahi diyorum. Vallahi diyorum. Ceketine kadar verenler var. Çoluk çocuğunun zinetine kadar verenler var. İffet ve namusunu bile kumar masaları başında teslim edenler var. Onun için Cenab-ı Hak 1400 yıl evvel insan evladına, Adem oğullarına ebedi saadet isteyenlere kumarı haram kılmıştır. Yalan da böyle haramdır, sahtekarlık da böyle haramdır, ihtikar da böylece haramdır. Kardeşin iffetle namusuna gözle de olsa tasallüt takiyetle haramdır. Kul hakkına tecavüz tatbiyetle haramdır, velev bir kuruş dahi olsa efendiler, tamam mı? Öyleyse cennete giren kulların, girecek olan kulların vasıflarını Cenab-ı Hak beyanı derken Birincisi tevhid diyoruz. İkincisi Mevlan'ın emrettiği şeyleri velledine yesluna ma amara Allahu bih ayeti kerimesine işaret edildiği gibi yerine getirmek. Efendiler bu ayeti kerimede şu manalar da müfessirlere verilmiştir zikredilmiştir. Velledine yesluna ma amara Allahu bih demek geçen bütün peygamberlere ve kitaplarına da inanırlar. Mes'ul insanlar. Evet fakat en son peygamber Hazreti Muhammed'dir diye İslam peygamberinin izinden ayrılması vellezîne yasılûne mâ emarallâhu bir ayetinden akribâ-i taallûkatı ziyaret de Cenab-ı Hakk'ın emridir Müslümanlar üzerine vecibedir. Müminin mümini ziyareti böyle olduğu gibi gençler eğer memleketinize aile ve çoluk bırakmışsanız izine gitmek suretiyle onların gönlünü almak, onların hakkını halallaşmak İstihlalde bulunmak ve onları mutlaka razı kılmayan mecbursunuz. Çünkü siz o ailenin kocası, o yavruların babasısınız. Burada siz uzun boylu durup, keyfinize göre yaşayıp da o yavruları da dur ve yetim olarak bırakmaya hakkınız yok Aziz Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve sizden bunu mutlaka soracak. Hadi bir dereceye kadar rızkınızı kazanmak için peki. Ama uzun uzun yıllarca kalkmak, kalmak ve onları başıboş terk etmek. Sonra bir de efendiler şunu tebih etmek istiyorum. Babasız olmayan yavrular, mesuliyetsiz büyüyor. Gençler, evde ailelerin isme şiddetle ihtiyaç var. Çünkü çocuklar ekseri babadan korkar ve çekinirler. Kız çocuğu eteğini tasığından keser sokaklara dökülürse, erkek çocuğu eline geçen imkanları parklarda, bahçelerde, sinemalar ve sahnelerde kahrederse, aile günlerde kendisine göre alemlerde geçirir de, vicdani mesuliyet duygusu ibadet ve taattan nasip almazsa, o aile manen yıkıldı demek diyor. Senin Almanya'da kazandığın parası adet temin edecek mi? sorarım Müslüman kardeşim. Evde sen yoksun, kontrol yok, baskı yok, herkes başı boş, kendi başına bir alem haline gelirse, yavruya iman ve İslam öğretilmemiş ise, çocuklara namaz kılınız denilmemiş ise, Allah'a karşı ve Resulullah'a karşı borcumuz, insani duygular ve hislerimiz dumura uğramışsa, evimiz manen perişan hale gelmişse, sen de Almanya'da dünyen her gün biraz daha, biraz daha yıpranıyor ve şahsiyet kumaşını yer gibi kafirler temirmektedirler. Dininle alay ediyorlar, orucunla alay ediyorlar, Allah'ınla alay ediyorlar, mukaddesatınla alay ediyorlar. Türk işçidir ancak diye hakir görüp tepeden bakıyorlar. Halbuki ise halbuki ise senin sesin semaları çınlatırdı. Mücahit ecdadın Atının nalıyla tepilmişti bu topraklar. Damgamızın olmadığı, ezanımızın girmediği yer Avrupa'da çok az kalmış, efendiler. Bir taraftan Viyana'ya, diğer taraftan Fransa hududu, Endülüs'ün sol hududu, Fransa hududlarına kadar. Görünüz bugün İspanya'da yükselmiş minareler ve muazzam muhabbetler. Ecdadımızdan kalmadı, Müslümanlardan kalmadı. Kezer, Yugoslavya'da, Avusturya'da, Almanya'da da varsa da bir dereceye kadar çok az sayılır. Ecdadımızın at oynattığı yerler. Şimdi dinimizden mahrumiyet, küffar içerisinde kalışımız, işçi oluşumuz ve onların efendilik mevkiinde oluşu bizi hakikaten gülünç, bazen de acı, gözyaşatıcı durumlara düşürüyor. Halbuki ise İstiklal Marşımızın Nazım'ı Koca Akif safahatında böyle diyordu. Yürürken orduyla donanma, muzafferen ileri, zengi öpmeye diye garbın elçileri diyordu. Yani garbon elçileri, hükümdarları, kumandanları, Osmanlı ecdadımızın elini öp diye sıra bulamazlar da üzengisini öperlerdi diyor. Bugün biz Rabbimizle alay ediliyor da buna razı oluyoruz. Üç kuruş kullanacağız. Mukaddesatımızın eşiğine kafirler işiyorlar da ellerinde riski kadehleriyle sizce bu haram mı demek aptalsınız diyorlar. Yazık değil mi? Bir de gençler, bir de şunu tembih ediyorum ailemizi çalıştırıp da çok para kazanacağız diye çorbacılara tahrolası, mey'un mahluklara onların iltifatına yol açmış oluyoruz. Onlarla sürtünme oluyor. Onlarla görüşme, konuşma oluyor. Kafirin karısı bile bizim ailemize ne mahrendir İslam fıkhına bakınız. Çünkü inancı başka, adeti başka, yaşayışı başka, ağzının kokusu başka, giydiği entaresi başka, aile hayatı başka. Müslüman kadınının Fatihlerin ve yavuzların annelerinin torunlarının kendilerine göre bir iftah anlayışı, kendilerine göre mis gibi kukan baş örtüsü ve uzunca entersi elbisesi, beş vakit namazlar abisinin huzurunda elini gökyüzü üzerine bağlamak suretiyle göz yaşlarına memleketinin geleceği için dua etmesi gerekirdi. Bugün bütün bu kutsi şahsiyetlerimizi mağtersiz birer birer getiriyoruz, temin ederiz Müslümanlar, Gar ve Avrupa. Müslüman yavulanın şahsiyetinden her gün kerpetenle kopar bir şey koparmaktadır. Milyonluk işimizin 900 binini yıpratmaktadır, yüzüstü getirmektedir, bel temini kırmaktadır, kalbini sızlatmaktadır. Bunlar içerisinde bilmem 100 bini şahsiyetini koruyor mu? Sonra çocuğunu Alman okuluna gönderiyorsun, başına rahibe ve papaz geliyor. Efendim? Evet. Kilisenin önünden geçiliyor. Kendisine göre, göre dua terkini diyor. Ailenin hastaneye yatırıyorsun. Eğer erkekse papas, kadınsa rahibe geliyor. Ona İsa Aleyhisselam'ın kutundan, Meryem validemizin fotoğrafından imdat geleceğini söylüyor. Meleklerin sesini duyurur duyuracağım diye çalgı ve müzikayı dinletiyor. neuz Billahi Teala. Tepesine koskoca bakınız camimizde lafsayı helal hazırlar. Kardeşimizin üzerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh asılı. O bir kardeşimizin üzerinde Hazreti Osman ve Hazreti Ebubekir Bekir asılı. Başınızı kaldırdığınız zaman tevhidi görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın lafz-i celalbi. Ama putlar diyarında, hastahanede ve her yerde ve her vardığınız yerde şan sesleri ve salidi görüyorsunuz. Sokaklara süslemişler, süslemişlerler Hazreti İsa aleyhisselamın putunu koymuşlar. Arabayla dahi gelip geçerken onları hatırlatıyorlar. Hadi sen bir dereceye kadar yaşlı olduğun için belki kale almıyorsun ama o yumurcak yavrucağızın gönlünde nakış kafasında hatıra olarak yerleşiyor bunlar bu kukların dalgaları mutlaka dünürlerde kötü teyze icra ediyor onun için ben diyorum ki onun için ben diyorum ki Avrupa'da fazla kalmayın rızkınızı temin ettikten sonra az çok bir şeyler kazandıktan sonra cennet vatana koşunuz Allahu Zül Tevhid ile doldurduğu iklimlerde, ezan sesleri içerisinde, minare gölgesinde yaşayınız. Sözü uzatmayayım efendiler. Demek ki cennete giden insanların ikinci vasfı, bütün haramlardan sakınıp, Allah'ın emirlerini yoksansız ve harbi yerine getirmektir. Harattır. Yani ibadet manasındadır. Cenab-ı Hak cümlemizi put çıkarmaktan ve ibadet etmekten muhafaza olsun. Efendimler, Ay dili tamamlayayım ve kalan kısmını inşallah hutbede kısaca ikmal edeyim ki az çok sizi doyurmuş olayım. Cenab-ı Hak rızası dersen inşallah bu hale. Evet, birincisi tevhid. Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe <murlamalar> illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini tutmak ve mennettiği içkiden, zinadan, fuhuştan, kumardan ve ensali bütün kötülüklerden uzak olmak. Üçüncü vasfı, gerçek müminin ve cennet ehlinin veya رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوَ hisab. Rablerinden devamlı haşyet üzere olurlar ve kıyamet gününde hesaba çekileceklerinden de korku duyarlar. Efendiler, yaşadıkları müddetle ...gönüllerinde bir ürperdi, var, ürperdi vardır... ...Mevla'larına asi olamazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri... ...ene alemukum billah... ...ve ahşakum minhu buyuruyorlar. Ben Allah'ı en iyi bilen ve en çok bilen... ...Mevla'dan da en çok korkan benim diye buyuruyorlar. Aziz kardeşlerim... ...Hazreti bilal Habeşi bir gün... ...Peygamber Efendimizin kapısını açarak... ...izin isteyip içeriye girmişlerdi. Gözyaşları, sakalını ve üzerindeki cübbesini, secde mahallini ıslatmıştı. Ya Rasulallah, sende mi ağlıyorsun? Geçmiş ve gelecek varsa Cenab-ı Hak لِيَاْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاْتَ قَدَّمَ مِنْ ذَمْدِكَ وَمَاْتَ ayetiyle bağışladı. Sende mi ağlıyorsun ya Rasulallah? Peygamber Efendimiz ya Bilal Efela اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا duyuyorlardı. Beni yoktan var eden, varlığından haberdar eden, beni Peygamber kılan, bana Cibril'i gönderen, bana Kur'an'ı indiren, beni beşeriyete elçi olarak irsal buyuran, nimet veren, devlet veren, saadet veren, afiyet veren, aşkını ve ihlasını kalbime bahşeden Mevlam'a gözyaşlarıyla şükretmeyeyim mi diye buyuruyorlar. Efendim, hangi kalpteki Allah korkusu vardır, hangi gönüldeki ahiret kaygısı vardır, hangi gönüldeki vicdani mesuliyet vardır, o kimseden insanlık, vatan ve millete katiyen zarar verir. Onun için birçok muhabbetlerde levha olarak görüyoruz. Resul hikmeti mekâfetullah. Hikmetlerin başı Allah korkusundan. Aziz kardeşlerim, herkesin başına bir jandarma, her ferdin başına bir polis koyamayacağımıza göre eğer cemiyette gerçekten adalet ve nizam ve saadet istiyorsa herkesin kalbine Allah korkusu ve ahiret duygusunu zerketlik mümesele kalmıyor cenab her yerde hazır. Mevla'nın kudreti her yerde vardır. Ve Mevla herkesin nefesini dinliyor, kalbinin rakkasesini dahi biliyor. Böyle olunca vardığı yerde, durduğu yerde, evinde, bağında, bahçesinde ve tarlasında Cenab-ı Hak Celle ve Ala beraber olan bir kuldan cemiyet ve millete ebediyen kutubu gelmez. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ömer mumun ışığında çalışıyor. Dostlarından biri gelerek kendisine bir şey sormak istiyor. Bekleyiniz diyor. Biraz sonra mumun birini söndürüp diğerini yapıyor, sohbetten sonra soruyor adam, ''Niçin ya Ömer?'' diye. Çünkü o mum, Beytülmalin ve ashab Mesalihin işini görebilirdim. Sizse hususi sohbet için geldiniz, bu mum maaşından alınmıştır. Ancak maaşın aldığım aldığı mumun ışığında görüşebiliriz diyor. Aziz kardeşlerim, Allah'tan korkan bir memur yakasına devletin iğnesini dahi takamaz, kalbine bakar çünkü. Devletin kağıdına ve zarfına mektup yazamaz. Çünkü katkı olacağını bilir kıyamet gününde Mevla. Tüyü bitmedik yetimlerin hakkı olduğunun şuuru içerisinde o gerçek Müslüman kardeşimiz. Hudutlardan şeye düşmanı sızdıramaz. Memleketin esrarını casuslara veremez. Millet büyüklerine ve memleket nizamının eşiğine işleyemez. Allah'tan korkan insan anarşist olamaz. Allah'tan korkan insan şakı olup yol kesemez. Allah'tan korkan insan iffet namuslara musallat olamaz. Allah'tan korkan insan Anne baba hakkını çiğneyemez. Allah'tan korkan insan kardeşini aile ve kızının elinden tutamaz. Allah'tan korkan insan bir kuruş da olsa Almanya'da çalıştığı bir fabrikanın paydasını ve zimmetini üzerime geçiremez. Kafir hattı da çok tehlikeli. Müslüman hakkı olduğundan ibadet ve taatından alınıp verilecektir. Kafir hakkı olunca ibadet de veremezsin. Mukabilinde cehennemde mutlaka yanıp bir felakete bulkar olacaksın. Bu bakımdan küffarın ruhuna da azami derecede riayet etmemiz zaruridir aziz kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimizin şöyle bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. Duyuyorlar ağacın altında bir rüzgar esiyor, sarı yaprakları dökülüyor. Bu ağacın misali nedir biliyor musunuz ey ashabım? Buyur ya Resulallah, siz buyurun diyorlar. Bir müminin kalbinde Allah korkusundan tüyü ürperse, gözünden yaş gelse, bu ağacın sarı yapraklarının dökülüp de yeşil yapraklarının kaldığı gibi Cenab-ı Hak o kulun bütün günahlarını affeder ve defterini pırıl pırıl silerdi. Hele gözyaşı olursa mesabi halisidir efendiler, bir kimse seccadesinin üzerinde veya ağzı masihat veya namazının içerisinde veya sonunda veya dua ederken Rabbisine nedametle kulluk borcu ve derdi eda müşesiyle günahlarını da istiğfar ederek gözünden yaş yananın üzerinden damlamış olsa ve yere aksa buyuruyor Peygamber Efendimiz, cehennem ateşini Cenab-ı Hak o kimse üzerine haram Efendimler Yedi kişi cennete girecektir. Arşın gölgesinde de diye bir hadis şerif var. Artık bugün durumu müsait değil. Diğer konuşmalarında inşallah geçecek. Belki bağlantılardan dinlersiniz. resul ﷺ sevatten yüzüllühumullahu fi diye buyuruyorlar. Yedi nefer vardır ki Arşın gölgesinde ve cennete girip cemaat görecektir. Bunlardan bir tanesi veracülün <gülüyor> dattu imralün ve cemal. فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Bir kimse, kimsenin görmediği bir yerde servet ve cemal ve böyle zadegandan olan şöhret sahibi bir kadın kendisine teslimi nefsediyor. Kimse görmüyor, ben Allah'tan korkarım deyip de yüzünü çevir de o kimse arşın gölgesindedir Peygamber Efendimiz. Yani düşününüz, hiç kimsenin görmediği bir yerde güzel bir hatun teslimi nefsediyor. Şimdi dünyada tabiatı alçalmış, kalbi olmuş ve inanç kubbesi yıkılmış kişiler, böyle bir şey söylediğiniz zaman ya ben enayi değilim diyor, elimdeki fırsatı fert edeceğim diyor. niçin? Allah korkusuyor, ahiret duygusuyor vicdani mesuliyetten gönlü tamamen yoksul haldedir Cenab-ı Hak yarın onu soracaktır gözlerin en ufak bir hıyanetini ve kalplerin ve sadelerin gizlediği niyetlerini dahi Cenab-ı Hak bilmektedir. Vallahi zerreyi zayi etmeden huzuru hakta birer birer mesul Rabbimiz. Böyle olunca ürperti ile Rabbisinden korkun istikametten ayrılmayanlar, doğru yolu seçenler, mahşede hesap vereceğini düşünerek haşyetle ömür geçirenler Cenab-ı Allah Hazretlerinin lütfuna nail ve mazhar olan insanlardır. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak tenis ve mesuliyet duygusuyla yeşermiş kalp ve yıkanmış ruh nasibetini inşallah ezanımız okunur mu? Evet. Kısa bir hutbede okuyayım istiyorum inşallah. Çünkü Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelmiş kardeşlerim var. Ayet-i kerimenin manasını tamamlayayım ki cennete giden yolcuların vasıflarını kardeşlerime bir demet olarak vermiş olayım. Amel edenler kurtulacaklar arkadaşlar Ve hem Kur'an-ı Kerim ''Men amile sâlihan feli nefsih ve men esâe fe aleyhâ ve mâ rabbuke bizallâmin li âbîd'' diye buyuruyor. Güzel amel işleyenler kendi için yaparlar. Sirkin işlere irtikap edenler, aleyhine hüccet ve felaket kazanırlar. Rabbi kat'iyen kuluna zulmetmez buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak en doğru yolda cümlemizi daim kılsın. Efendimler, bugün uyanmayan kanun da uyanacak elmağın dediği gibi, Kanunda uyanmayan kanında uyanacak, Kanunda da uyanmayan mahşerde uyanacaktır. Fakat o feryat ve çığlığı, nedameti fayda vermeyecektir. Bugünden doğru yolda olanların Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun. lillahil ...ahirettir. Müminin gerçek gayesi cennetler, nimetler, Allah rızası ve Cenab-ı Hakk'ın cemalidir. Bir kimse gerçek kurtuluşa ermek için mutlaka Hazreti Muhammed'in davetine icabetle Kur'an-ı Kerim'de gösterilen yoldan yürümeye mecburdur Ve bu yolda Müslüman'ın gerçek vasfı olarak cennete girecek kulların neşlesi olarak Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmiştik Cenabı ı Hak buyuruyordu Biri tevhid Bir ömür boyu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Cenabı Hakk'ın vahdaniyetinin getirecek. İkincisi وَالَّذ۪ينَ يَسِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ üzerinde var olduğu müddetle bir kapının kulu olacak Allah'ın Emri hakkı tutacak, Mevla'nın men şeylerden sakınacak ifade ettim. Üçüncüsü, ve رَبَّهُمْ وَيَخَافُوا اَسُوا الْحِسَى Rablerinden hâşyet üzere olacaklar ve kıyamet gününde hesaba çekilmekten de azami sakınacaklar, duygulu bulunacaklar. Efendiler, onun için diyoruz ki Allah korkusu bir cemiyetin miyarıdır. Allah korkusu kişiyi bütün kötülüklerden alakor. Allah korkusu cemiyette bütün felaketlerin önüne geçer. Allah korkusunun bulunduğu kalplerin yaşadığı insanların cemiyetinde hakimler rahat, mahkemeler rahat, Hapishaneler boş, ihfetler mahfuz, servetler tamamen mahfuz. Hiçbir kimse diğer kardeşine kötülük etmesi hakkına sahip değildir. Çünkü kalbinde vicdani mesuliyet duygusu vardır. Uzatmak istemiyorum sözü. Şu halde Rabbimizden korkacağız, meslimize Allah korkusunu aşılayacağız. Ve kardeşlerimizle muamelemizde mahşerde mutlaka bir hisadın olacağını daima göz önünde tutacağız. Hareketlerimizi ona göre ayarlayacağız cenab Hak devam ediyor Kur'an'ına vellezîne <gülüyor> sabelubtiğâ evacihi rabbihim Rablerinin veşi ve rızası için sağ oldukları müddetle sabrederler. Efendimler, içki içmekte nefislerine sabrederler. Kötülük etmekte nefislerine sahip olurlar. Faiz yemekte ihtiraslarına sabrederler. Çilelere sabrederler. Belalara sabrederler. Musibetlere sabrederler. Bir kimseden bir kötülük geldiği zaman mukabilinde mutlaka sabır.